Umrenin dinimizdeki yeri nedir demişler. Evet, o etimul hacca ve umre tale lillah ayeti kerimedir. ı Hak hac ve umreyi tamamlayın yapın yerine getirin buyuruyor. Peki e, bu ayeti kerimeye bakarak mesela Şafii mezhebinde e, hac da farz, umre de farzdır. Ancak e, Hanefi mezhebine göre e, hac farz, Omre ise sünnettir yani böyle bir ayrım söz konusu. Ee, tabii Omre hac gibi e, kıymet değer ve sevap açısından eşit değil. Ancak Ramazan ayında mesela Omre'ye gitmeniz, e, o ayda Ramazan'da Omre yapmanızın hac sevabı verdireceğine dair hadisi şerif var. Bu hac yerine kaim olur anlamına değil. E, o dönemde yani Ramazanda. Omre yapmanın faziletini ifade eden hadis-i şeriftir. Dolayısıyla biz Omre'ye sünnet nazarıyla bakıyoruz. Ancak Şafii mezhebi o ayeti i kerimenin zahirine bakarak ne diyorlar? Hac farz olduğu gibi Omre de farzdır. Dolayısıyla diyelim bir kadın güvenilir bayanlardan oluşan bir grup Oluşturduğu takdirde onlar ne yapabiliyorlar Şafii mezhebine göre hacca ve umreye gidebiliyorlar. Niçin gidebiliyorlar? Çünkü umre de onlara göre farz, hac da farzdır. Hanefi mezhebi burada bir ayrım yapmış. Yani hac için farklı bir kanaat beyan ederken umre için öyle bir ayrım söz konusu olabiliyor. Fakat ister sünnet diyelim. Hı hı. İsterse farz diyelim ee, Resulullah Aleyhisselam'ın uyguladığı e, ve sevabı elbette bol olan e, kutsal mekanları ziyaret imkanı veren bir ibadet e, bununla ne yapıyorsunuz? Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın mescidinde yaptığınız ibadetle bir çarpı bin sevap alıyorsunuz. Kabe'yi i Muazzama'da kıldığınız namaz bir çarpı yüz bindir. Elbette bunun faziletini düşünmek lazım. Tabii umreye gittiğiniz takdirde orada sahabe-i kiramın yaşadığı, gezdiği alanları görmek, Resulullah Aleyhisselam'a selam verebilmek, o mukaddes yerlerden istifade etmek gibi imkanlarınız var. Hele hele Beytullah ile muhatap olup Cenab-ı Hak'tan bir şeyler gönülden istediğiniz takdirde inşallah hakkınızda hayırlı olan şey, size verilecektir, İnşallah. o açıdan e, imkanı olan kardeşlerimin e, hacca eğer gitme imkanları yoksa mutlaka Beytullah'ı ziyaret etmek, Resulullah Aleyhisselam'a e, selam vermek ve o mukaddes yerleri görmek için mutlaka umreye gitmeleri gerekir, gitmeliler. E, çünkü gidişle geliş arasında çok fark olacak, hayatlarında değişim olacak, her zaman yöneldikleri Kabe'yi bizatihi görecekler. Onun manevi havasından istifade edecekler. Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyetinden istifade edecekler inşallah.